Fıtratı da ona göre yaratılmıştır. Eğer bir engeli yoksa kadın annelik görevini icra edecektir. Şimdi demeli ki Allah'ım beni nasıl yarattı anladın? Benden ne istiyor demelidir. Sen senden isteneni yaptıktan sonra hak aramaya, hakkını koruma derdine düşmeye, erkeklerden veya kadınlardan veya cemiyetten veya birilerinden hak koparmaya çalışmaya gerek yok. Yani hak herkesin üstündedir. Cenab-ı Hakk'ın emrine uyulduğu takdirde böyledir. Herkes dese ki erkek ve kadın olarak ben kendi nefsime ve etrafıma benden ne isteniyor? Allah'ım, vücudumun sahibi Hakk'ın ondur. Gözüm, gönlüm, vücudum, aklım, zaman, mekan, dünya, dünya nimetleri kiminse Cenab-ı Hakk'ımdır, alemin sahibi Allah'ımdır, Hakk'ın onundur. Yani bizim üzerimizde hükmetme, tasarruf etme, görev verme, görev yükleme, Bizden bir şey isteme hakkı Allah-u Teala'nındır. Şimdi eğer insaflı olsak, eğer dinimize hakikate hakkı uysak, herkes ne düşüyor bana dediği zaman, başkasının zaten hakları korunmuş olacak. Ben anneme karşı nasıl davranacağım, ben hanıma karşı ne yapacağım, baba isem çocuğuma hangi edepler, hangi hizmetler lazım, komşu isem nasıl komşuluk yapacağım, Yani oralarda öğretilen edepler Allah'ın emrettiği şeyler haktır. Haklar hayvana karşı da koruyacağımız haklar var. Değil ki insana sorumluluğumu aldığım kümesimdeki bir hayvana ne yapacağım, nasıl kullanacağım, nasıl besleyeceğim, nasıl hizmet alacağım veya vereceğim bunlar haktır. Onun eşyanın üzerinde konan bir haktır. Allah'ımızın emridir. Bunlar öğretildiği ve bilindiği zaman herkes hakkı koruma derdine düşünce, Görevini yapma derdine düşmüş olacağım. Kendi nefsini kayırma, öbüründen bir şeyi koparma, ezme, üzme derdinde değil. Ben alemin sahibine karşı sorumluyum. Mülkün içindeyim, misafirim, emanetciyim. Hakkı nasıl koruyayım ki o benden razı olsun? Onun huzuruna çıkacağım. Toplanıp götürüleceğiz burada. Burada niye şımaralım? Niye kendimize göre bir yol bulalım? Havaimize, nefsimize tapalım. Allah mağfiretsin. Uyumlu saate öbür edeceğiz, yanlışımızı göreceğiz, yine sıramıza hak koruma sırasına geri döneceğiz. O zaman haklar korunduğunda ne kadın üzülecek, ne erkek üzülecek, ne çocuk üzülecek, ne gözü gören, ne gözü görmeyen. Yani mesele fırsat kollamak değildir, birilerinden istifade etmek değildir. İslam'da nasıl hizmet ederim? Edep budur. Nasıl fayda veririm? Nasıl başkasını yükünü çekerim? Bu edebi öğrenmeliyiz. Bunu kabul etmeliyiz. Fırtıtlarımızı yumuşatmalıyız. Kinimizi, kibirimizi, katılığımızı bir yolla tedavi edip hak koruma derdine, hakları koruma derdine düştüğümüzde bizden üzülecek, kocunacak kimse yoktur. Biz Allahımızı hesap edeceğimiz için bunu düşünmek zorundayız. Hakkını yersem anamın. Hakkını yersem, üzersem babamın hakkını yersem korumazsam hamımın, çocuğun, hayvanın, insanın, dostun, düşmanın hesabını Rabbin bana soracak demelidir. Demesen de soracaktır. Hüküm verilmiştir. Hakları koruyun diyor Allahül Alem. Bu haklar korunmadığı için belki nefsimiz içinde bunu diyebiliriz. Hakları korumadığımızdan hak sahibi üzülüyor. Hakım yendi deniyor ve hak sahibi. Gücü yeterse hesap sormak istiyor. Kadınlarda, erkeklerde, tarihlerde, tarih boyunca hakları yenmiştir. Hak yendiği zaman huzur bozulmuştur. Hak arayışına girilmiştir. Devletler, milletler hakkı yendiği için ayaklanırlar. Hakkı yenen insan artık hak arayışına girer, Gücü de yettiği zaman hakkını alır. Hak almak adalettir zaten zulüm de değildir. Ama hakkı olmadığı halde vay benim işim, vay benim derdim hakkım yenmiş diye bir derecelik hakkını alırken on derece yüklenirse o insanda dokuz derece kendi haksızlık etmiş oldu. Yani yine bu iş nefisle çözülmez, keyifle çözülmez, ölçüyle çözülür. Allah yerlere göklere hak ismini tecelli ettirip ölçü veren Allah, hepimizin arasındaki bütün işlere de ölçüyü koymuştur. Onlar korunduğu zaman ne güzel olacaktır. Korunmadığı zaman da ne güzel olacak? Bu ne kelimesini güzel olan ne olacak? Hepsi görüntüde bir hayal olacaktır ve önümüzdeki günümüz Allah mahfaza yalnızlık perişanlık ve ağlamak olacaktır. Kardeşlerin kadınla erkek arasında aslında kıyas etmeye gerek yoktu. Şimdi kadınlar da kendilerini tutup da erkekle erkek de kadınla kıyas etmemeli. Kıyas yani değerlendirme yapıp bu ne kadar ileride bu ne kadar geride demek farklı cinsler arasında olmaz. Kıyas bu değerlendirme aynı cinsler arasında olursa diyor mantıklı olur. Mesela bir elma Diğer elma ile elma cinsi ile kıyas edilmeli. Diyelim bir atın koşusunu kıyas edeceksen, at diğer bir atla yan yana tutulup kıyas edilmeli. Elmanın iyisini kötüsünü, atın zayıfını güçlüsünü ancak böyle biliriz. Mesela elma ile kavun, at ile koyun kıyas edilmez. At mı iyi koşar, koyun mu iyi koşar demmez. Bu yanlış bir değerlendirmedir. İki at birbirleriyle koşturulur, denenir, gözükür. İki koyun kendi arasında koyunla at kıyas edilmez. Bunun gibi kadın kadınla eğer tanınacaksa, lazımsa ölçülecekse kadın kadınla ölçülür, değerlendirilir, kıyas edilir. Hangisi daha merhametli, hangisi daha şevkatli, hangisi daha becerikli, hangisi daha şu dur diye er olumlu bir. Ya olumsuz da ölçülebilir Ölçülmesi gerekiyorsa diyoruz İlla insanların hallerini hesaplarını görme hakkımız yok bizim Lazımsa kadın kadınla ölçülür Erkek de erkekle ölçülür Hatta buna bile gerek yoktur Herkes kendi işiyle kendini ölsün Kendini değerlendirsin Kendine düşeni bilsin Biz bunu bilmeliyiz Sonra kadınla erkekler arasında Allah farklı bir yapı vermiştir, farklı vücut vermiştir kardeşlerin. Birisini anne olsun diye bu cemiyetin en mühim işi, diğerine de onu korusun, hizmetini görsün diye baba sıfatıyla yaratmıştır. Hiçbir erkek annelik görevi yapamaz, anne olamaz, istese de olmaz ve anne de babalığı soyunmasın. Hali ne razı olsun. O şerefli işin hakkını versin. Evet bazı noktalar var ki kadın erkeğin çok önündedir. O şefkatte, o incelikte, o çocuk bakımında, o merhamette, evet ve çocuğa yaptığı hizmetlerde anne çok öndedir. Bunun için sahabeden birisi, ya Resulallah insanlar içinde en fazla benim, İyi davranmam gereken, hakkını korumam gereken, sevgi ve muhabbet göstermem gereken kimdir diye sordu. İlk sırada alimlere rahmet efendimiz aleyhisselam annendir buyurdu. Anneyi koydu. Sonra kimdir diye sordular. Yine annendir buyurdu. Anneye öne geçen kimse olmadı.、E、ondan sonra kime olsun üçüncü sırada yine annendir buyurdu. Öneminı anlatmak istiyor. Üç defada annendir buyurdular. ondan sonra kim gelir diye sorunca baban gelir buyurdular Allah Allah baban gelir ondan sonra kim gelir ondan sonra da en yakın akrabalarından devam eder gider buyurdular işte bu annenin o önceliği inceliğinden geliyor o güzel hizmetinden geliyor fedakallığından geliyor o annenin o yavru parça onun parçası evet erkeğin de bir parçası gibi ama Öyle bir haldir ki anne bu konuda önde oluyor. Aynı anneye de baba da ayrı yükler taşıdığından öyle yükler altındadır ki kocasına karşı da bak çocuğunun önünde annesi böyle kıymetli. Hanımın önünde de kocası öndedir. Erkek öne geçti ve öyle bir durum oluyor ki hanımın önünde ona yaptığı hizmetlerinden dolayı da kocada bir hak yani korunması gereken halk. Hürmet gerekiyor. Şimdi bu neden görevden oldu? Bu fıtrattan geldi, bu Allah'tan geldi. Herkes kendi kıymetini, kendi vazifesiyle ölçecek, yaptığıyla kıymetlenecek, yapması gerekeni bilecek. Aksi durumda erkekle bilek güreşine kadın girdiği zaman mağlub olur. Ondaki kemik onda yok, ondaki omuz onda yok. Annedeki incelik erkekte yok. Kıyas etmeye gerek yok, yer değiştirmeye gerek yok. İşimize bakalım, kendimizi yormayalım, perişan etmeyelim. Kardeşlerin sonra bu dünyada Allahü Teala eşitliği istemiyor. Yani şekil olarak aynı. Herkes akıllı, herkes uzun boylu, herkes zengin, herkes sıhhatli. Bu cennette bir işdir. Burası dünyadır. Mevlâ burada akıllarımızı farklı farklı yaratmış. Erkek kadın en Aşağıdan en yukarıya kadar akılların en sonuncusuna kadar hepimizin aklı farklıdır. Zengin fakir ayrımı, cenanbu hak öyle yaratmıştır ki bu kainata bir düzen olsun. Birbirinize muhtaç yaratmışla bu alemin. Hem noksan yaratmış erkek kadına tamamlanıyor, kadın erkekle tamamlanıyor, korunuyor, destekleniyor, kuvvetleniyor. Kendi başlarına ikisi de noksan kalıyor. Öyle muhtaç yaratmış, öyle noksan yaratmış. Niye bilir misiniz? Cenab-ı Hak bu zıttlıklar içinde bir düzen kuruyor, farklılık içinde bir güzellik ortaya çıkarıyor ve kainat bu zıttık üzerinde devam ediyor. Aynı düzen, aynı cins, aynı şey aynı bu zevki de olmaz. Onu da söyleyelim. Hayatın zevki bu farklı yaratılışımızdadır. İşte onun için kardeşleri bu görevleri bildiğimizde herkes yerine sırasına geçecek ve fakat erkek. Ben hiçbir zaman kadına, ailede erkeğim, Kadının işine karışmam, Karışmam beni zillete düşürür, Erkekliğimize deler demeyecek. Sorumlu evin içinde, Fıtratına uygun işlerde kadınsa da, O kadının yanında yardımcısı erkektir. Bazen de erkek kardeşlerim, Muhammed Peygamberini, âlemlerin süsü, cennetin süsü Muhammed Aleyhisselam efendimizi şöyle bir hatırlamalı insanlığa terbiye veren Muhammed Peygamberimiz, haneyi saadetine döndüklerinde, hanesinde kardeşlerim bazen evin işleriyle ben dışarı işleri üstendim işlerye karışmam demezdi bizzat ilgilenirdi. Uyuluyor, çarşı pazardan alışveriş yapardı. aldığı şeyleri bizzat kendisi taşırdı. Hane-i saadetinde bazen oturur, ayakkabısını yamar, elbisesini diker, bazen süt hayvanlarının sağlığına yardımcı olurdu. Sofrayı hazırlamaktan çekinmezdi. Misafirlerine bizzat kendisi ikramda bulunurdu. Ben peygamberim demezdi, ben kulum derdi ve kulların içinde kul olarak oturur, kul gibi giyinir. Kul tavazusuyla en şerefli kuldu ama Herkese en sevgili olarak yakın olurdu Bütün aile fertlerinin gönlünü almasını bilirdi Hepsinin fıtratı farklı olmakla birlikte Onlara göre bir şekil alırdı Ve en acılı gününde Gerektiğinde tebessüm edebilir Gönül alır, hatır korur, moral verir Herkese rahmet olurdu Kardeşlerin günümüz erkeğinin kalkıp da işinden dolayı kibretmesine, boyundan bosundan dolayı hanıma karşı kükremesine gerek yoktur. Hangi adamı haklı olan insan, tavazu sahibidir, edeplidir, yumuşaktır, hakkın tadıyla tatlıdır ve bir insanın ayakkabısını da çevirebilir, bazen başında da taşıyabilir, bazen de o başlarda taşınabilir. Bu kibretmeyi gerektirmez. Ve bunun için devrimizdeki erkekler sanki böyle hatlar çekilmiş gibi erkekle kadının arasına eşit değiliz diye, farklıyız diye farklı çizgiler çizmeye gerek yok. Senin işin içeride, benim işim dışarıda deyip de eve gelince erkeklik satmaya gerek yok kardeşim. Erkeklik diyor bir alim, sertlik değildir, mertliktir. Mert, mertlik İyit adamız ya, iyiseng, başkasının yükünü çekmekdir, yük olmak değildir. Mert diyelim, madem Allah sana öyle yaratmış, o zaman gel bunun hakkını ver, zekatını ver. Mertlik işten kaçmak değildir, iş bitirmektir. Mert olan insan kendini değil, başkasını sevindirir kardeşlerim. Mertlik hizmet beklemek değildir, hizmet etmektir. Alıcı değil, verici olmaktır. Yiğitlik, Cenab-ı Hakk'a ve cümle halka karşı edepli olmaktır. Hakları korumaktır. Öyle işler ki kardeşlerim, Mert insan bütün bunların içinde Allah'ın rızasını arayandır. Onun için her bir erkek, her bir kadın, Aile içinde, Gerektiği zaman kadınların da askı saadette de olmuş, tarihte de olmuş. Geri kalan, zayıf düşen, hasta olan veya hizmette olan kocalarının işlerini görmek zarureti hasıl olmuş. O zamanda o narin anneler ve eller erkeğin işini gücü kadar görmeye çalışmışlar. O devre göre bağını bostanını görmeye, hizmet etmeye, binek düşmüşler. plerini hazırlamaya koşan sahabe annelerimiz olmuş Hazreti Ali Efendimizin şerefli zevcesi Fatima Valide'miz yine o cihatlarda hizmetlerde koşarken evin içinde un elemekle değirmen döndürmekle uğraşmış da ve o saadetti elleri kabarmış nasır bağlamış kardeşleri büyükannin işini paylaşmışlar ve hıne hacette yani gerektiği zaman böyle görevlerde Ufak defek değişiklikler olabilir ama bütün mesele Allah'ın verdiği nimete şükredici olmaktır, hattini bilmektir. Kadın kadın olarak, erkek erkek olarak, Mevlânenin yüklediği emanetleri taşıdığımızda hepimize vaadedilen cennettir. İşin sonu önemlidir, cins değil sonuç önemlidir. Allah sonumuzu hayır etsin, dinimizi öğretsin, nefsimizi uslandırsın, bizi yumuşasın, hak adamı, hak dostu yapsın, hepimizi hakta muvaffak etsin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun efendim.